12. Özellik Karşılaşma öncesi Müslümanların çizgilerinin belirginleşmesi Devletin İslam devleti olduğunu belirleyen ittifak sözleşmelerine ek olarak Müslümanların diğer insanlara karşı tek bir ümmet oldukları belirtilmişti. Müslümanların belirginleşmesi iki merhaleden geçmiştir. 1. Merhale kitap ehline karşı güzel muamele yapılma merhalesiydi. Bu tip bir muamelede güdülen en büyük hedef, onların kalplerini İslam'a ısındırmak ve onları İslam'a davet etmekti. Çünkü onlar her şeyden önce kitap ehliydiler. Evs ve Hazreç'ten oluşan Medine halkına, Resulullah Aleyhisselam'ın geleceğini söyleyerek onları tehdit ediyorlardı. Bunun için inanca dayalı meseleler dışında olmak kaydıyla Resulullah Aleyhisselam onlara güzel muamele yapıyor ve çoğu işlerde onlara muvaffakat ediyordu. Özellikle sosyal adet ve gelenekler meselesinde hatta saçını taramasında bile. Yönetimle ilgili meselelerde de onlara muvaffakat etmeye özen gösteriyordu. Müslümanlara aşure orucunu tutmalarını emrettiği zaman şöyle dediğini biliyoruz. ''Biz Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha evla ve hak sahibiyiz.'' İkinci merhale Bu merhale Yahudilerin Müslümanlara karşı şiddetli ve kindar savaşlarını ilan ettiklerinde ortaya çıkmıştır. Yahudilerin bu tavırlarından sonra Resulullah Aleyhisselam her şeyde onlara muhalefet etmeye özen göstermiş, Müslümanların adetleriyle, giyimleriyle ve ibadetleriyle tam olarak belirginleşmelerini sağlamıştır. Ehli kitap, hak yoldan sapıp onu inkar ettiklerinde, Müslümanların gönüllerinde onlara karşı duydukları saygıyı söküp atmak için böyle davranmıştır. Allah katından onlara, kendilerinde olanı tasdik eden bir kitap geldiğinde, onlar bundan önceleri inkar edenlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken, bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. Bakara Suresi 89. Ayet Müslümanların bu belirginleşmeleri birçok yönden özgün bir hale geldi. Bu netleşmenin çoğu Bedir gazvesinden önce tamamlandı. Bütün bunlar Allah'tan gelen emirlerle ve bu ayrıcalığı isteyen Kerim Peygamberinin isteğine icabeten oluyordu. Bununla ilgili olarak Makrizi'nin İmtâul Esma adlı kitabında zikrettiği olayları kaydediyoruz. 16 ay sonra Şaban ayında, 17 ay sonra olduğu da söylenilir. Kıble, Beyt-i Makdis cihetinden Kâbe cihetine çevrilmiştir. Şeriat'te ilk iptal edilen hüküm kıbleyle ilgili olan hükümdür. Kıblenin Bedir Savaşı'ndan 2 ay önce Recep ayının ortalarında, pazartesi günü güneşin zeval vaktinde değiştirildiği söylenmektedir. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam Seleme oğullarının mescidindeydi. Beyt-i Makdis'e doğru olan kıble üzerine ashabıyla beraber öğle namazını kılarken, ikinci rekatı tamamladıktan sonra namazından dönerek Kabe cihetine yöneldi. Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin yerine geçmiş oldu. Bu mescid, mescidi kıbleteyn, iki Kıble Mescidi diye isimlendirilir. Kıble yönünün değiştirilmesinin, ikinci yılda Şaban ayının ortasında, çarşamba günü öğle vaktinde, Berab'in Mağrur'un evinde namaz kılarken olduğu da söylenir. Sabah namazında değiştirildiği de söylenmektedir. Bütün rivayetler aşağı yukarı aynı olup hicretten 16 veya 17 ay sonra, hicri 2. yıl içerisinde Recep veya Şaban ayında kıble yönünün değiştirildiğinden bahsetmektedir. Kıblenin değiştirilmesinin İslam ve Yahudi toplumlarının her ikisinde de çok büyük yankıları oldu. İki grup arasındaki bütün ortak noktaları bitirdi. Bu durumun tesirini anlayabilmemiz için Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bu olay hakkında aşağı yukarı on ayet indirdiğini bilmemiz yeterlidir. Bu olayın gerçekleşmesinde yüce bir hikmet, Müslüman ve kafiriyle bütün insanlara bir imtihan vardı. Müslümanlar, ''Biz buna inandık, her şey Rabbimizin katındandır.'' dediler. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kulları olduklarından olay kendilerine ağır gelmemişti. Müşriklere gelince onları üzerinde bulunmuş oldukları kıblelerinden çeviren nedir dediler. Münafıklarsa eğer birinci kıble gerçekten haksa onu bıraktı. Eğer ikincisi haksa demek ki batıl üzereydi dediler. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldikten sonra tam 16 ay, Yahudilerin kıblesi olan Beyt-i e yönelmişti. Cenab-ı Allah'ın kendisini Kabe'ye yönlendirmesini istiyordu ve bu isteğini Cebrail Aleyhisselam'a bildirdi. Cebrail Aleyhisselam da, ''Ben sadece bir kulum, Rabbine dua et ve bunu ondan iste.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam yüzünü devamlı göğe çevirerek bunu Rabbinden istedi ve Allahu Teala yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Ey Muhammed, hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bakara 144. Mealindeki ayeti celileyi nazil etti. Böylece Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ayrım tamamlanmış oldu. Müslümanların Mescid-i Haram'a doğru olan kendilerine has bir kıbleleri oldu. Bu olay Yahudilerin kalbini kin ve nefretle doldurdu. Kur'an-ı Kerim, İnsanların beyinsizleri, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu ve batı Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola eriştirir. Bakara 142, kavliyle onlara cevap verdi. Söz konusu durumun gerçekleşmesi, Peygamber Aleyhisselam'ın kalbindeki derin arzuya bir cevaptı allah Teala'nın yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz kavli bu manayı desteklemektedir. Bu olay aynı zamanda Kureyşli olan savaşın şiddetleneceğinin bir belirtisiydi. Mescid-i Haram Müslümanların kıblesiydi fakat Kureyş'in egemenliği altındaydı. Putperestlik oraya her şeyiyle yerleşmişti ve kurtarılması gerekiyordu. Böylece Müslümanların bakışları ikinci bir kez yeni bir bakış açısıyla yine oraya yöneldi. Bu bakış oraya dönmenin ve orayı putperestliğin pisliklerinden kurtarmanın bütün ısrarlı manalarını taşıyordu. Şaban ayında safların netleşmesi bununla kalmadı. Namaz kıbilesindeki hususileşmeyi ek olarak oruçta da hususileşme meydana geldi. Aşure günü Müslümanların oruç günüydü. Müslümanlar en azından bir sene bu orucu tuttular. Bu oruç onlara farzdı. Yeryüzündeki tüm müminlere göre orucun asli manası bir olmasına rağmen birbirinin peşi sıra gelen ayetler oruçta da Müslümanları özelleştirdi. Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye sayılı günlerde size de farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan Tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara 184 Bu iki ayeti e, oruç ayına ait bir özelleştirme ve ayrıcalıktan bahsetmese bile bu iki ayetin hemen peşinden gelen ayeti kerime bu manayı desteklemektedir. Ramazan ayı ki, onda insanlara yol gösterici olarak Kur'an, hak ile batılı ayıran ve yol gösteren açıklayıcı belgeler olarak indirildi. Sizden kim bu ayı görürse onda oruç tutsun. Bakara 185 Bu ayeti celilenin inmesinden itibaren Ramazan ayı Müslümanların oruç ayı oldu. Önceden de müminler arasında namazın olduğu gibi orucun öz manası da uygulanıyordu. Kıblenin değişmesi ise sembollerin ayrılması ve İslami hüviyetin belirlenmesi anlamına geliyordu. Sen kitap verilenlere her türlü delili getirsen de yine onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Bakara 145 bu dine girmeleri umuduyla kitap ehlini idare etmek ve yumuşak davranmak dönemi bitmişti. Onlar Allahü Teala'ya ve onun elçisine harb ilan edip onu ve kendilerinde olanı tasdik ederek inen kitabı inkar etmişlerdi. Bu andan itibaren onları idare etmek yersizdi. Andolsun ki eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan şüphesiz o zaman zulmedenlerden olursun. Bakara 145 Kıblede ve oruç ayında bir özelleştirme olduğu gibi, zekat farizasında da özelleştirme olmuştu. Yeryüzündeki bütün müminlere genel olarak zekat ve sadakalar verilmesi emrolunmuştu ve hepsi için geçerliydi. Fakat şimdi Müslümanlara göre yeni bir şekil alıyordu. Fıtır sadakası için belirli bir nisab, ölçü, ve aynı zamanda zekat içinde çok açık ve karmaşık olmayacak biçimde nisablar belirlenmişti. Nisab, şer-i şerifin bir şey hakkında tayin etmiş olduğu ölçü ve miktardır. Böylelikle namaz, oruç ve zekatta bir özelleştirme görüyoruz. Bu tam anlamıyla Müslümanların diğer bütün insanlardan ayrı bir ümmet olduğunu vurgulamaktadır. Yahudiler Allah katından gelen hakkı inkar etmişlerdi. Şaban ayındaki bu gelişmeler durumu tehlikeli ve ayırıcı bir aşamaya sokmuştu. Bu gelişmeler aynı zamanda Allahü Teala'nın Furkan diye isimlendirdiği büyük Bedir Gazvesi için bir düzenlemeydi. Furkan hak ile batılı ayırt eden anlamına gelir. Allahü Teala kitabını Furkan olarak isimlendirdiği gibi Bedir Gazvesini de Furkan olarak isimlendirmiştir. Bedir gazvesinden önce indirilen ve Bedir gazvesine bir ortam hazırlayıcı mesabesinde olan bu şer'i hükümler bize İslami hareketin yararlanabileceği çok önemli dersler vermektedirler. Günümüzde İslam düşmanlarına karşı savaşan İslami hareketin bu icraat ve hazırlıkları yapmış olması gerekir. İslami hareket bu özelleşme ve ayrıcalığın gerçekleştiğinden emin olmalı, dava gençlerini bu açıklık içinde ve diğer insanlardan bağımsız olarak yetiştirmelidir. İslami hareketin Tavut'a savaş ilan etmesinden önce, her Müslümanın evini dolduran, radyo ve televizyonun yerini alan İslami marsların hareketin saflarında yayıldığını gördük. Bu nesil o marsların İslami besteleriyle ayrıcalıklı olarak yetişti. Bu marşlar onlara cihadı ve yeryüzünde İslami devlet için çalışmayı hatırlatıyorlardı. Allah yolunun davetçileri bu İslami ve cihadi edebi kazanmakla ve onun kayıtlarını elden ele değiştirmekle, kendilerini gazete, dergi ve radyodaki fikirlere ve cahiliye değerleriyle yaşamakta olan bütün insanlardan ayıran bu asalet ve özelleştirmeyi temsil eder oldular. İslami edep ve terbiye davetçilerin kalplerine doğru yol aldı kalplerinde savaş alevlerini tutuşturdu. Kendilerine savaşın özelliklerini belirledi. Bu durum, tağutlara karşı savaş ilanının bir belirtisiydi.